Şuan efendim şuan efendim. efendim Türker adi Ömer, Pekin avcıları, Ömer Pekin avcıları, avcıları, Pekinle hurafe Avcılığı A Değerli dünya Ömer Pekinle hurafe avcılarına hoş geldiniz. Sizden aldığımız desteklerle hayran kitlemiz gittikçe büyüyor. Gerek sanal ortam olsun gerek mahalle ortam olsun hurafi avcılarının girmediği yer girmediği ortam kalmadı neredeyse. Bu arada diğer ülkelerden de istekler gelmeye başladı değerli dinleyenler. Öyle ki Amerika ve Kuala Lumpur'dan arayan yetkililer bizdeki hurafeleri de aydınlatsanız diye dış işler nezdinde listekle bulundular Bizde Biz de neden olmasın dedik ve yakında yabancıların hurafelerini de aydınlatmaya gideceğiz değerli Yurt dışından bizi dinleyen tüm gurbeçiler hurafe yazın, boşluk bırakın, 67-67'ye gönderin. hurafa avcısı Ömer Pekin cebinize gelsin. <gülüyor> Değerli dinleyenler avcıları yine çok enteresan bir konuyla karşınızda. Sağınızda ya da solunuzda bilemiyoruz. Bugün yine ört ve adetlerinde önemli yer sahibi olan bir konuyla karşınızdayız. Söz gümüşse sükut altın mıdır? Bunu ispatlayacağız. edeceğiz. Her zamanki gibi söz hafta Ömer <gülüyor> Hanımefendi, hanımefendi. Bismillah, hafendi. ürağım kalktı. E, hanımefendi, e, halk arasında söz gümüşse sükut altındır diye bir söylenti var. He. Nedir kanaatiniz? Kaç ayar altın ama. Altından altına fark ediyor biliyorsun zaten. Ya ne diyorsun abla ya, öf. Ah. Beyefendi, beyefendi ah. Söz gümüşse sükut altındır sözü size neyi çağrıştırıyor? Sanki bir ata sözünü. Evet efendim, bu bir atasız zaten. Ne yapıyorsunuz yani buradan onu söylüyoruz, evet. Yo bir yerden hatırlıyorum bunu ama yani o kadar. Beyefendi hatırlayacak bir şey yok ya. Söylüyorum zaten. Söz gümüşse sükut altındır. E sen karar vermişsin zaten oğlum. Baksana kesin konuşuyorsun. Madem kararını vermişsin bana niyet soruyorsun. Ben onu anlamıştım. Ya ya. Ya. kardeşim kesin bir şey söylemedim ben. Böyle bir inanış böyle bir söz var. Siz ne diyorsunuz? Ben onu soruyorum ya. Şimdi bir dakika bir dakika ya. Buradaki sükuttan senin kastın bu hani Kürfel Savaşı'nda kullanılan sükut füzesi midir? <gülüyor> o zaman. Ee, söz gümüşse, süküt altın değerinde olabilir kanımca. Mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet dinleyenler, halkımızın bu huraf hakkındaki yaygın karakterini aldık. Halk, için içinde Ömer Pekin ve huraf avcılarından... ...bu konuya açıklık getirmelerini bekliyorlar. Tabii ki biz de üzerimize düşeni yapacağız. Değerli dinleyenler, yeni katılanlar için tekrarlıyorum, söz gümüşse sükut altın mıdır sözünü araştırıyoruz bugün. Ve şu anda kuyumcular çarşısında eski sarraflardan sevgili Yorgo kuyumcuyakis beyefendi var. Kendisi yıllardır kuyumculuk işi yapıyor burada. Çok da meşhur birisi, altını, gümüşü, hıyarı, kabağı anında birbirinden ayırabilmek için <gülüyor> e, özel yetenekleri var. E, bugünkü hurafenin aydınlanması için kendisinden yardım alacağız. E, Sayın Yorgo Bey. Söz gümüşse süküt altın mıdır testi için hazır mıyız? Hazırız Ömer Beyciğim, gelin bakalım hanımlar şöyle bir testi yaparız. Bize Yorgo Bey, bize yapacağınız testi kısaca anlatır mısınız? Tabii ki, şimdi bak kuzum. Şimdi bir gürüp, bir gürüp insanımızı kuyumcu dükkanına alıyoruz. Ve bir saatlik sessizlik eylemine tabi tutuyoruz. Sessizlik eylemine tutuyorsunuz? He. He. Ondan sonra bu eylem sonucunda ortaya çıkacak herhangi bir altın materyali karşısında. Evet. Ben bunun değerlendirilmesi ve nakde çevrilmesi ile alakalı bayanlara yardımcı olacağım. Evet güzel. Pekala siz de isterseniz şimdi bir dakikalık sükut süremizi başlatalım. Başladım efendim? Evet değerli dinleyenler şu anda bir dakikalık sükut süremizi iki bayanımız var başlatıyoruz. Bakalım göreceğiz neler olacak. Sükut. <gülüyor> A şükran bak sana anlatmayı unuttum. Nuriyeler geçen alışverişe gitmişler. Çok güzel ayakkabılar indirimde. Kışta geliyor. <gülüyor> Çıktığında birim olsun da beraber çıkalım olur hanimler, mu? Hanımlar, hanımlar olmur, olmur. Lütfen sükût edelim. Bakın burada sükût altın mıdır testi yapıyoruz ama bana ne sizin ayakkabınızdan canım? Evet, zamanımız doldu. Sözgümüse sükût altındır testini gerçekleştirdik. Ama bayanlar sükürt şartlarını yerine getiremedikleri için... ...saslarını kaybettiler diğer bir gruba alayım Ömer Bey size. Aa bir dakika gümüşleri alalım o zaman biz. Ne gümüşü? Söylemediniz mi ayol? Bu <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey değil hanimler ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ayy, ama aman zaim ya. Bıdı bıdı konuştular adamın basının etini yediler. Bunlarla testini yapabilir edilir. Evet dinleyenler söz gümüş müdür? süküt altın mıdır? Belki de söz dur, Gümüş altın. Burada her şey birbirine girdi. Huraf avuçları bir sonraki programda bir hurafayı daha aydınlatmak için burada olacak. Perişan. Ben Kerisham Elhamm de Kara Radyo'dur Kara Radyo'dur Kara Radyo'dur.